Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Salatü vesselam ala seyyidil murselin Muhammed ve âli ve sahbi ecmaîn. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir iftara daha kavuşmak üzereyiz. Allahu Teala bu mübarek gecenin iftarında boynlarını cehennemden azat ettiği kullarının cümlesine cümlemizi ilhaga ile amin. Şimdi, tabi ki, Ramazan-ı ile ilgili birçok hadis-i şerif var, rivayet var, amel edilecek konu var, mevzu var. Ancak, biz Allah'ımızın takdir ettiği, buyurduğu hadis-i şeriflerden sizlere e, faziletlerinden, salih amellerinden aktarmaya çalışacağız. Tabii önce evvela şu, şu lazımdır ki bir insan bir şeyde çok fazilet olabilir, sevap vaat edilebilir, müjde mükafat olabilir. Ama en mühimi nedir? Kazanmaktan ziyade korumaktır, muhafaza etmektir. Bir insan 20 senede, 30 senede kazanadıklarını efendim e, biriktirdiklerini bir dakikada çarçur edebilir. Bir dakikada batırabilir. Hani nice fabrikatörler nice zenginler iflas ediyor falan adamın 30 sene 40 sene zirvede kalmış işini sürünüyor yani. Nasıl ki dünyada böyle iflas var? Ahirette de iflas var. Bu ne demektir? Canamaz, oruç, had, zekat bir şeyler toplar kazanır fakat sonra bunu ahirete kadar götüremez, yolda saçar, dağıtır. Yani günahlar işler, işlediği günahlar sebebiyle e, amellerini iptal ettirir. Mesela, Estaizü'l-Lahe, ya ülezine amenü, ya tubdülü sadakatikum, bilmeni ve leda. Ey iman etmiş kullar, sadakalarınızı iptal ettirmeyin. Etmeyin. Ne demek? Boşa çıkartmayın. E sadaka ne demek? Fakire para vermek. İnsanın şu anda en zor şey fakire para vermek. Canından can çıkmaktan beter. Para para kolay mı çıkıyor insandan? Çömertlik zor bir şey. Peki para veriyorsun. E sonra ne oldu? E burada ne kadar ahirette sevaplar vaat edilmiş. Ama bozduru iptal ettirdi. Neyle? Başa kakarak. Sonra adama diyorsun işte ben sana şu kadar yardım etmedim mi zamanda ya falan. E adamı başına kakarak yaptığın iyiliği bozduruyorsun. Sonra ezi eziyet ederek. İşte hani bir, biraz bir yardım yapıyorsun. Ondan sonra gel şuraya git buraya. Ondan sonra şimdi e, ne oldu? Şimdi? Sen bu adam işçi mi aldın yanına yani? Sen buna hayır yaptın. Hayır yaptıktan sonra daha Dostlarım diyor yardımlar yaparlar. Ne karşılık isteriz ne teşekkür bekleriz derler. Sen ne yapıyorsun? Laf sokuyorsun. Eziyet yapıyorsun. Fitne çıkarıyorsun kellediyun Bir de mesela gösteriş için veriyorsun, niyetinde Allah yok. Bunlar tabi hepsi bozulma sebepleri, amellerin iptaline sebeptir. Yine böylece mesela hadis-i şeriften buyuruluyor. E, oruçla ilgili olana geçelim şimdi yani. Genel manada Kur'an-ı Kerimü teadibile ve la tutlu Amellerinizi iptal etmeyin, yani bozdurmayın. Burada eee her amelin iptali kendine göredir. İşte sadakanın iptali başa kalkmak, eziyet yapmak, gönül kırmak gibi yollarla oluyor. Ee, diyelim orucun iptali. Yine hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Men lem yed'a qaul az zuuri ve'l-amel bihi feleselillahi taala hace. Feyn yed'a ta'am ve şerabe. Hızır Efendi Hocam rahmetullahi Aleyşehit Hocam'dan dinlemiştim. Yani çocukluğumuzda duyduğum hadis Sonra kaynaklarını gördük bulduk. Böyle giderdim onunla. esenlere şuraya buraya çok giderdi. Böyle bazı alışıyorduk hocalarımızdan yani. Hutbede okudu bu Ramazan'da. Tabii çok söyleyeyim. 35 senelik işleri söylüyorum yani. Ama e, hakikaten bütün Hoca Efendilerin Ramazan sohbetlerinde tekrar tekrar nakletmeleri gereken bir husustur. Bu arada tabii bugün de bir vefat haber aldık ee, kıymetli hocam, hafızlık hocam, kefevi cami imamı diye geçer Mustafa Kılıç hocam Hazan Efendi hocamızın abesidir. Bizim de benim de hafız olmama sebeptir. Daha evvelce çocuklukta 8 sayfa yapmıştım her cüzden. Yani fakat beceremedim işte okul sıralarında birazcık okula gittik ortaya gitmedim zaten ortaya birden sonra bıraktım. Ya taktırmakta bir şeyler aldım ama sevmedim okulu hiç. Annem de çok üzüldü gitmem istedi ama işte Mevlağımcı bu tarafa seçti ayırdı efendi hazretleri nimetini. Sonra Rize'ye gittim işte 70 8'in sonunda O zamana kadar hafızlığımı bitiremedim. Efendi hazretleri de bana buyurmuştu ki şimdi sen Arapçaya başla hafızlıktan yani çocukluktan beri bunu aldık tam bir verim alamadık yani. Ee, sen askerlikte 6 ayda yaparsın. Efendim senin böyle sözleri var. Ben de hikmet var dedim. Arapçaya başladım. İşte Arapçada biraz bir şeyler anlamaya çalıştık. Sonra geldim falan. İşte askerlik çağlarım hakikaten efendi Hazretleri'nin buyurduğuna denk geldi. 20 yaşlarım. O arada da şeker hastası oldum tabii askerden bir sene tecil verdiler. Kazımpaşa Devlet Hastanesi. Ondan sonra bir daha yani bir sene bakıyorlar bir daha sabit mi hastalığım bir sene tecil verdiler. Sonra bir daha sene ihraç verdiler tabii ki. Çürük raporu diyorlar işte benim gibi çürük. Hakikaten çürük adamım yani. Ondan sonra tam o arada eee hafızda bir daha başladım bu Mustafa Hocam'ın ciddiyeti. O zaman da Kefevi Camii'sine de vaaz ediyorum ikindileri pazar günleri. Cemaatlerimiz toplanıyordu. Orada da güzel bir ikindilerde doluyordu falan bir bereketli oluyordu. Dramandan aşağı indirken kefevi camisi diye geçer orası. Kiliseden döndürülmüş yani İstanbul'un ganimet, fetin ganimetlerinden çok. O bakımdan ganimet malı olan camiler sırf helal oluyor. Çünkü yardımla yapılan camiler belki birisinin faiz parası var, efendim, haram parası var. E yardım toplanınca kimin ne verdiğini bilemezsin ki. Ama fethin ganimeti Ayasofya gibi Allah. Şimdi başlamış Kur'an okunma, hatim okunma herhalde bu sene Ramazan'da Ayasofya'da elhamdülillah çok seviniyoruz. İnşallah namaz da kılınmasını Mevla bize göstersin. Amin. Fetih ganimetlerinden biridir kefevi. Orada vaz ederdik falan. Orada hocamla da tanışıyordum ama çok ciddi adam. Hasan Efendi hocamız öyle değildir. O yumuşaktır, şefkattir. O bizim çocukluğumuzdan beri biz onun kumrulda büyüdüğümüz için. Fakat Mustafa Efendi çok ciddi yani. Bunun bakımından Aşık Kutlu Efendi, Efendi Hazretlerinin hocası, Hafız Kutlu Efendi yanında yetişmiş. Kıraatı da kalıp gibi. Yani bir imam biraz ileri çeksin, geri çeksin. Namaz bittikten sonra kaka bir daha yade eder. <gülüyor> Yanlış okudu der. Yani hiç de adam beğenmez hemen hemen ha. O kadar kıraatı ağzı düzgün kalıp. Mustafa Efendi hocamız. Kur'an ehlül, Kur'an ehlullah. Allah'ın ehli ya, Kur'an ehli ya. Hayatı Kur'an okutmakla geçti. Evinden çıkamıyor. En son ağır hasta yine alttaki odasına talebe alırdı. Birilerinin ağzını düzelteyim diye. Kur'an'a yat, yatkın edeyim diye. Ömrü bir ömrün tümü Kur'an. Yani artık uykusu Kur'an ya, Yatar kalkar Kur'an. O arada işte ben de bir daha tabii 8, 8 sayfa mı kaldı? <gülüyor> 8-9 yaşlarındaki 8 sayfa kaldı da 20 yaşına gelmiş. Yine de faydası oldu. Çocuklukta ezberlenen de faydalı oluyor çok. Ondan sonra daha kalmış 12 sayfa her cüzden yani. Zaten 8'inde de çok hafızama kalmamış. Son 4'ler anca biraz kalmış. Biraz yardım al, almış olduk oradan ama yani onun ciddiyetinden utanıyorum. Bir iki gün derse gitmesem yüzüm kalmıyor. Biraz da çok ciddi. Öyle, ben de o zaman meşhur hoca, hocayım yani. vazmaz cemaatlarım falan da var ama o takmaz. Hocam hiç dersine bak, işine bak der ya sen. Dersi yanlış verdikten sonra kim takar? Hoca cüppeli hocaymış. Ondan sonra ciddiyeti beni çok büyüledi yani. Zaten onun ciddiyeti olmasa ben hafız olamazdım. Çünkü herkes bana hürmet ediyor hocam hocam diye. Yani o hürmet de falan sen de gevşeklik ediyorsun. Yarın okuruz cüz'ü öbür gün okuruz. Kırk sen hafız olamazsın. Korkacaksın bir yerden çekineceksin. Disiplin şart yani. Hocamın o disiplini ama bazı kere giriyorum bir yerlere gelemiyorum iki gün. Ama iki, iki cüz bu sefer. Verme işte. Kaç ham aldık falan. Altı ay baktım ki... Yaza geldi güzel geldi ee, hocam tabii dersini ver tamam istersen bir sayfa ver ama her gün ver. Ama biz altı ay hedefimiz var. Efendi Hazreti'nin kerameti çıkacak. Askerlik çağı bile de. Askerle ama askerlik demek vaktinde demek istedi. Baktım yedi aya çıkacak bu iş. Hocam dedim Efendi Hazreti'nin bir sözü var 6 ayda yaparsın. Bu işte bir şey var dedim. Biraz daha zorlayalım hocam dedim. Ne dedi sen kendini zorla <gülüyor> bana ne dedi ben dinlemekten yorulmam dedi. Gece gündüz giderdim ama. Camide o vakit imam imam idi. Emekli olmadan önce. Allah razı olsun. Kabrenör olsun. Şimdi işte öyle altı ayda elhamdülillah Efendimiz keramet de kerameti ederek bizi hafız etti. Mümkünatı yok ben hafız olamam. O kadar benim kevşek işlerim var. Orada sohbet çağırıyorlar. Buraya bir şey bir şey. Yani böyle insan ters veremez ki oturup. O mübarek adamcağızın Tabii o Kur'an ağzı, kalıp meselesi. Şimdi bir Arap'ı taklit ederiz. Bir Acem'i taklit ederiz. Yok Mustafa İsmail Tarih, yok Abdustafa Biraz karıştırmıştık yani. düz gidiyor onlar bazı sekiz elif çeker. Bazı şey. Yani tam bizim Osmanlı tilaveti İstanbul e, lehçesi. Yani İstanbul kıraati çok önemlidir. İstanbul ağzı Aşık Kutlu Hocamızın. E, ondan biraz yani. Ben tam bir kıraatım çok düzgün bir şey değilim. Kari değilim. Onu da doğru söyleyebilirim ama... Aşere Takrip, Tayyip'e onlar hep bilirdi. Ben onları okumadım. Okumadım, okuyamazdım. Çünkü hep ilimle uğraşıyorduk, okutuyorduk o arada bir de. Sohbetlere gidiyorduk. Ama öyle bir iyilik etti bize ki anamız babamız edemez bize o iyiliği yani. Bir kalıp ağız verdi, bir metler, bir neresi çekilecek, nerede duracak, Allah razı olsun. Yani bu iyilik unutulur mu ya? Ne kadar vakitlerini verdi bize? Daha binlerce. O tabii yaşı 90 falandır. Yani... Hicride 90'da olmuştur yani hocamız bugün vefat etti ee, işte oğlunu aradım basında dedi vefat etmiş kimse haber yok dedi uykuda etmiş dedi E dedim ömrü hayatı Kur'anla geçerse dedim Allah ona zor can çektirir mi dedim Allah ona zorluk verir mi dedim nuru ilahi Kurandır sırf onun için uykuda yani dostlarını nasıl canla alıyor geriye basma Ramazan şerif günü de uykuda. Nerede ne zaman öldüm ölmedim de bilmiyorlar. Biraz uyuyormuş, ölmüş. Yani bu şudur demektir. E yani zaten son zamanda biraz hafıza unutkanlığı başlamış idi. Mevla tertemiz etmiş, Kur'anla temiz olmuş. Şimdi ben onun yende olmak isterdim. Yani onun gibi olmak isterdim. Bakın Allah gele adına kimseyi temize çıkaramayız. hadis şerifte bu herkez evveli ki ala Allah hede ben onu öyle düşünüyorum Allah karşı kimseyi temize çıkaramam deyin bu sahih hadistir. böyle konuşmak lazım yüzde yüz konuşamayız peygamber olmayanlar hakkında ben öyle gördüm şahitliğim var Allah karşı kimseyi temize çıkaramam ama yani şu anda tabi Efendi Hazretleri'nin yerinde olmak çok uçuk bir şey olur bizim gibiler için yani efendi nerede biz nerede ama yani bir Desen ki şunun yerinde olsam diye göstereceğim dünyadan dünyadan bahsediyorum ya şu anda ben de az buz adam tanımam yani her yerden haberim var. Yani bu hocamın yerinde olsam ölsem onun yerinde olsam isterim. Çünkü günah yok, masiyet yok, haram yok. Efendim çocukluğundan beri devamlı Kur'an ya Kur'an-ı Kerim'in şefaati çok büyük arkadaşlar. Tam Ramazan ayı, Kur'an ayı bile görüyor musun? Yani kabrinde Bütün sureler geliyor Bütün sureleriyle beraber geliyor Bir Bakara suresi adamı ne yapar? Mahşerde bile kurtarır Bir mülk suresi Adamı azap ettirmiyor ya Beni okuyordu diye ya bu var ya, Her gün cüzlerce cüzler cüzler cüzler Her gün Kur'an olmuş ya Canlı Kur'an olmuş e böyle bir insanın yerinde insan ölüp ölüp yatmak ister ya. Kur'an ne şefaat edecektir ona şimdi? Hazreti Kur'an'ın zamanı kabirde gelecek. Mahşer'de gelecek, Sırat'ta gelecek, Mizan'da gelecek. Hazreti Kur'an ye til Kur'an yevmel kıyame şefia li ashabe. Kur'an ashabına, adamlarına yani şefaatçi olarak mahşere gelecek. Bakara suresiyle en önde Bakara ile Ali İmran gelecek. Kenne umam gamametani İki bulut gibi gelecekler böyle mahşerde. Teşfâni le sâbîmâ. Adamlarına şefaat edecekler. Ya. Tedfâni hâne sâbîmâ. Makaravâli İmrân'a devam edenlerken adamları olmuş oluyor onların. Biz her gece tebâreke okursan tebârekenin adamı olmuş oluyorsun. Sahibi oluyor yani. Sahip beraber, arkadaş. Çünkü her gün okursan onun arkadaşısın. Sohbetin var. Bütün dünyanın azapları, belaları cehennem gürlese, cehennem mahşere bir gürleyecek şöyle. Ezmek isteyecek ortalığı. Cehennem gürlese, zebaniler gelse, Bekara ile Ali İmra'nın elinden seni alamazlar. Adamlarını müdafaa edecekler. Muhaccat o demek. Yani savunma. Oradan geliyor bir şey, itiyor. Buradan geliyor, oradan geliyor, önden geliyor, bunu. geliyor. Her taraftan azap gelse, her taraftan püskürtür. Bakara suresi ne demek biliyor musun? İkrav-ü Zehraveyn. O çiçek gibi olan. İki sureyi okuyun. O nurlu. Zehraveyn demek çok nurlu demek yani. İki surenin nuru Kur'an'da hiçbir surenin nuru onun arkadan olamaz. İki sure mesela. E zaten Bakara ile Halimran kadar da uzun sure yok. En uzun o ikisidir. Allah Allah. Fe'i nevmâ-i etiyâni Şefi'inle ashabı adamlarına şefaat etmeye gelecekler. Biz Kur'an'ın ehli olamadık görüyor musun? Hocalarımız oldu. Aşık kutlu Hoca oldu. Onu anlatırdı, hocasını anlatırdı. Efendi Hazretleri de hocasıdır. Çufaruksa köyünde. Yeni atları unutuyorum. Of'un Çufaruksa köyündeki türbesi orada. Uğurlu ha? Giden of'a yolu döşen köyleri oralarda olanlar kitsin. Çalek'te Hacı Dursun efendi. Hocamız var. Onu da tanıdım. Çocuk idim. Şu Faluksa Hacı efendi de tanıdım. Ne çocuk idim, genciydim biraz ama tanıdım. Hacı benden daha biraz bulundum. Yani derdi ki ben yanında yatardım derdi. Gece yanında yatarmış medresede. Mustafa efendi hocam. Gece derdi yatardım derdi. Ya bir insan ne kadar yorgun olur. Yollardan gelir, uzaktan gelir, uzaktan gelir. E 15 dakika böyle saati tutardım dedi. Bakardım saate dedi. Ben mesela uyanığım. 15 dakika geçmez. Yatakta. Ya bu nasıl insanlar ya? Kur'an ehli böyle adam. Derdik hemen. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü Allah Allah. Derdim ki herhalde Hoca Efendi daha uyuyamadı. Öyle insan bazı 15-20 dakika bir saat uyuyamayabilir. Döner öne döner bu yana. Ya dur gecenin 15 dakika geçer. Ya uyuyor Eşveni aile Allah bir daha Allah Allah İnsan da korkar ha Uyuyandan da korkulur yani böyle 15 dakikada bir konuşursa Diyor gece sabaha kadar Ne kadar aylarca belki yıllarca yanına kalmışım Hiçbir zaman uykuda 15 dakikayı geçmez Kelime-i geçirmemiş Biz uyanıkken 15 saat geçiyor bir kelime-i şehadet getiren yok. Namaz kılıyorsa be getti Getiriyor mecbur Ben size geçen dün derste ne dedim Ramazan'da dört hasreti çok yapın. Şehadeti artırın, istiğfarı artırın. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Bari Ramazan'da çoğalt. İşte 89. ve dergide. Kitapta tam sayfa için bilmiyorum. Dergide onları topladım. Şehadet, istiğfar, cennet istemek cehennemden sığınmak. İki satır yani büyük puntoyla. Sen ne anlayacaksın? Bir satır. Bir dakikanı tutmaz dört şey. İkisiyle kesin Allah'a razı edeceksiniz. de zaruri ihtiyacınız... Cenneti istemeden, cehenneden sığınmadan yaşayamazsınız ki. Sonsuz hayatınız ona bağlı. Çünkü konumuz buydu Hadis-i Şerif'te. Yahud diyor 15 dakika geçmez. Her 15 dakikada bir kelime-i şehadet. İstediği kadar ağır uyku olsun. Hani bir insan yorulur eder daha ağır bir uykuya dalarsın yani bir saat, iki saat insan kendine hiç gelemez ya. 15 dakikada bir kelime. O hocaları öyle hocalar. Talebeleri de öyle talebeler. Biz de onlara layık olamadık. Keşke olabilseydik. Nerede ya? Nerede? Adamlara bak ya. Dün Kamil Şenhocak Hoca Efendi vardı. Efendi Hazretleri'nin iftarında yemeğinde. İhsan Şenhocak Hoca'nın babası. Engiz'de dur. Bafra Engiz'de. Mübarek adammış. Çok muhterem hocamızdı bizim yaşlı. Çufar Hacı çok dururdu yani. Onun yanında çok durmuş. O dedim sen dedim ondan bir şeyler nakletmişsin bir kitapta gördüm dedim. İhsan Şen Hoca'nın Kudema Meclisi diye bir kitap var. Bana da hediye göndermiş. Okudum çok hoş. Efendi Hazretleri anlatıyor. Hacı Dursun Efendi anlatıyor. İşte neler anlatıyor. Kudema Meclisi diye yazmış. Maşallah. Orada okudum herhalde. Dedim hocam bir de senden dinleyelim. Efendim senin hanesindeydik. Dedi ki yahu dedi Hacı gideceğiz Millet dedi birbirinin kafasını kırıyor. Ko kolu kırılan, ayağı bağıran, ba sıkışan, izdiham. Şubarak Salah Hacı Efendi dedi, dedi bir Hacer e girelim. Dedi Hacı Efendi sen yaşlısın, biz seni zor koruruz, ezileceğiz falan. Diyor, gidelim gidelim, Allah yolumuzu açar. Yahu dedi biz birkaç kişi genç adamız dedi o zaman. Hoca Efendi'yi göğe koruyacağız. Dedi geldi Hacer Resfet dedi, izdihamın oraya. Bir girdi, açıldı dedi, gözümle gördüm diyor. Açıldı dedi, öptü dedi, çekildi dedi. Biz hala uğraşıyoruz, kendimizi kurtarmaya dedi. Açıldı dedi, öptü, çekildi. Ben bunu gözlerimle gördüm diyor. İşte Efendi Hazreti'nin hocaları da böyle hocalar tabii ki. Nasıl Efendi Hazretleri gibi satması yetişecek. Şeyh'i zaten. Onun üstüne şeyh yok Ali O ayrı bir şey. Ama zahiri ulema da böyle olacak. Yani insanın hocası çok önemli. Takva sahibi olmayan adamlarla ne yapacaksın? Ha yaşan yaşayan Nuri. Hocası kansız oğlu bir şey. Trabzon'da. E adama fetva sövüyordu ama anasına sövüyordu. İnternetlere girin kansız oğlu bilmem diye çıkıyor. Cansız oğlu mu? Kansız oğlu mu ne? Bir de fıkraları var bir de fetva. Doğru verin. Fetvaları doğru vermiş. Ama işte hak hakikaten geri kalan eriş dümdüz. Diyanet bile ona sorarmış o zaman tıkandığı fetva. Hep doğru vermiş kitaptan. Ama ameliş şey, iş. E şimdi hocası anasına söylerse bu da milletin anasına sövdü geçer. Şimdi dolayısıyla hoca çok mühim? Hocası düzgün olmayan Nakıs'tan Kamil doğmaz. Yani eksik adam daha. Bu nasıl mükemmel yetiştirecek? Onun Mustafa Efendi hocamız çok hayırlı bir hayat sürdü. Kur'an'la yaşadı. Çocukluğundan beri, küçüklüğünden beri anneleri Hasan Efendi hocamızdan tabii kardeşler anneleri çok kıymetli annemiz. Holalı onlar. Çaykaran'ın Holaköy'ünde. Holaya gitti geldi diye bir hikaye var. Efendim anlatırdı onu. onlar Holak Holaköy'den onların sarıklarını sararmış. Daha onlar çocukken hep onları şeye gönderilmiş, medreseye gönderilmiş hafızlar. Küçücükken hafız etti onları. Anneleri böyle üzerlerine titremiş onları hafız etmek için, hoca etmek için canlını vermiş o kadıncağız. Kabri nur olsun. Bak öyle anneler. Çocuklarına tüppesini yaparak, dikerek. O zaman kendileri dikerlerdi, yemek yaparlardı, sarık sararlar, her işi bilirdiler. Hasan Efendi öyle anlatırdı bana yani. Annem sarığımızı sarardı, bizi teşvik ederdi, heveslendirdi, bizi gönderdi medreseye. İşte onlar yetiştiler. Şimdi tabii Kur'an'a büyük hizmetlerden sonra tabii ki uykuda vefat eder. Tabii ki dünya uykusundan cennete kadar istirahat eder. Çünkü Kur'an şefaat eder. İnneazel Kur'an şafi olmuş şefaat. Bu Kur'an şefaatçidir ve şefaati kabul olmuş, makbul bir şefaatçidir. Kur'an Kur derse der Efendi Hazretler. Kur'an derse giyim. Ya Rabbi ben bu adama şefaat etmek istiyorum. Mevla buyurur ki sen benim kitabımsın, kelamımsın. Sana hiçbir şey sormam. Kimi kurtaracaksan kurtar. Ama Usturaki taraflı kesiyor Ve mahilum musaddakun. Aynı zamanda müştekidir, iyi bir şikayetçidir ve şikayeti tasdik edilmiştir. Eğer derse ki ya Rabbi bundan davacıyım. Mevla buyurur ki şahit aramam. Bitti. Kur'an senin hasmın Kur'an'dır. Kasmı Kur'an olan iflah olmaz. Onun için femen ceale Kim Kur'an'ı önüne koyar da onun izince giderse Kur'an onu kadu ile cennete. Femen ceale cenneti. Önüne koyanı cennete çeker götürür. Femen ceale Kim Kur'an'ı sırtının arkasına yiter, okumaz, amel etmez Kur'an da onu arkadan ağır cehenneme iter. Efendi Hazretleri'nin en çok okuduğu hadis budur. En çok okudu. Onun için şimdi Kur'an'dan şefaat almak zamanı. Kur'an-ı Kur Kerim'in ehli. Yani diyor ki bir kişi Kur'an-ı Kerim'i ezberlese yarın ahirette ona bir taç verecek. Ana babasına taç verecek. Ülbise valide av vel kıyamet zavu min zav iş şems levkânet fî buyutukum sizin evlerinizde diyor güneşin ışığı olsa ne kadar parlar? Ya güneş kaç bin metre öteden eve bir vuruyor. Güneşlik, müneşlik her tarafı çekiyoruz. Zor kurtarıyoruz ya güneşten. O güneşin ışığı. Ha şurada üç tane lamba koymuştum. Neydi? Güneşin şurada olduğunu düşün. Ha <gülüyor> burası zaten yanar da. Yani güneşin ışığı ne kadar? Öyle parlıyor. Ondan fazla parlıyor. Onun babasına, anasına ve kendisine giydirilen taç. Ey benim ümmetim. Ya da bir de ezberlemekle kalmayıp bir de amel etmişse. Helalını helal bilmiş. Haramını haram bilmiş. Emirlerini tutmuş. yasaklandan sakınmış ise. Bu adam hakkında ne düşünürsünüz? Yani bu, bu ne büyük adam olacak yarın ahirette. Kur'an ehli ne demek ya? Böyle bir şey yok. Efendim Hazretleri derdi. Kur'an ehli Allah'ın ehli. Ne demek derdi? Şöyle. Allah-u Teala yarın ahirette özel makam yaratacak. Diyecek ki bura benim özel makamımdır. Ve buraya ancak Kur'an ehli olanlar girebilir. Buyuracak. Yani sizden birinizin bir seveni var, tanıyanı var, geri, geleni var, gideni var. Bir de ailesi var. Çoluğu çocuğu gibi. Sen derdi özel bir yer yapsan özel mahreminle, ailenle nasıl kimleri alırsın? Yakınlığı olan ne kadar yakın olacak ki sen oraya alacaksın onu da. En yakınları koyasın eve. İşte mevlada özel makam gibi mevla mekandan münezzeh ama onlara özel, has kulları ailesi muamelesi yapar. Muamelesi yapacak. O yüzden hocamızı rahmete sunardık. Yarın öğlen namazında ben tabii ağır hasta oluyorum. Tam o saatleri gece uyanmıyorum. Sohbetler var, derslerim var. Ama tabii hocamızdır. Onun hakkı bütün hakların fevkinidir. Bütün hakların fevkinidir. Kölesi olmamız lazım idi. Beceremedik işte. Ee, öğlen namazında Fatih Camii'nde öğlen namazını müteakiben cenaze kullanacak. Samimi söylüyorum size. Bak Allah'a söylüyorum. Bir kere Gönelli Mehmet Efendi Hazretleri'yle bir cenazedeydik. Mübarek dedi ki o da bir hanım, hafıza Hanım'mış. Biz tanım biz de duyduk gittik işte Efendi Hazretleri falan da gittik beraber. Orada şunu dedi Gönelli hocamız. Rahmetullahi aleyh. Bazı dedi cemaatler var ekseriyetle ölüye şefaat eder. Çünkü cenaze namazı dua mahiyetindedir. Ölüye affı için Allah'a yalvarmak. O cenaze cemaatin hürmetine aff olur. İşte 100 kişinin kıldığı cenaze aff olur gibi. 4 saf kılan cenaze, 3 saf kılan cenaze aff olur. Hadi şerifler var bu usta. Ama dedi şimdi size söyleyeyim. bazı da öyle ölüler var ki dedi. Ölü dedi cemaatına şefaat eder. İşte dedi bu hanım kardeşimiz hafıza hanım meşhur bir hafızaymıştı. Sonra Kozlu mezalığına gittik. Defninde de bulunduk. Bu hanım da dedi buraya gelen hepsi de şefaat edecek dedi. Gönen evli Allah'tan idi. Rahmetullahi aleyh. Size de onu söylüyor bilirim. Benim Kefevi imamı Mustafa Kılıç hocam var ya samimi söylüyorum sizin gelip cenazesini kılmanıza muhtaç değildir. Hakikaten değildir. O Kur'andır tamamen. Ama sizin onun cenazesini kılmanıza Ramazan günü çok ihtiyacınız vardır. Ve samimi söyleyebilirim ki gelen cemaatına şefaat etme hakkı olacak kadar ona hüsnü vardır. Hüsnü vardır. Yarın öğle namazda cenazede Rabbim cem eylesin. Amin. Hocama garip e rahmet eylesin. Kabirlen nur eylesin. Şimdiden bir şahit bir tevhit okuyalım Fatiha ile bir ara veriyoruz hemen devam edeceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur resulullah. Fi kulli ve nefesin hadde mavsa'u ilmulllah. Allah Allah Allah. Hocamızın kabrine şimdiden hazırlık olmak üzere ona onu beklemek üzere nurlarını hediyelerimizi vasıl eyle ya Rabbi. Ruhu için el Fatiha Allahumme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 غير المغضوب عليهم ولا Bismillah, elhamdülillahi, salatu ve selamu, ala seyyidina, resulillahi ve ala alihi ve sahbihi. Şimdi hocamızın vefatla ilgili konuştuğumda, o arada da bir hadis-i şerif idi, O hadis-i şerifi de buldum, onu da rivayet edeyim. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, sahih hadis, Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde de var. Ee, bir gün sahabesine dedi ki, men mümkün cenazeten. Bugün içinizden bir cenaze namazı kılan var mıdır? Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki Ene ben ya Resulallah dedi Bugün bir cenaze namazında Müslümanın cenazesine katılmak nasip oldu. Kale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Bugün oruca niyetli olan var mıdır? Demek ki Ramazan değil idi. Yani ki soruyor normalde Ramazan'da Niye sorsun? Bugün orucu nafile oruçlar hep tutuyordu sahabe-i kiram. Bugün oruca niyet etmiş aranızda var mıdır? Kale Ömer Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki Ene benim ya Resulallah. Hem de oruca niyet ettim yani. Ve cebet, ve cibet. Aynı günde hem oruçlusun hem de cenaze namazına gittinse cennet vacip oldu, cennet kesinleşti senin için. Şimdi Mustafa Efendi gibi bir adam bir cenaze nerede bulacaksın? Camilerde cenaze dolu adam abdestli mi, namazlı mı, zikirli mi, rastgele'nin cenazeyi ne tanıyalım şimdi? Yine de kılıyoruz üstü zann Madem musallaya geldi, Müslüman camisine geldi. Kiliseye gitmedi, havraya gitmedi. Demek ki Müslümanlar. hüsruzan ile kılarız. Müslümanların cenazesini. Umum imanı kılarız. Adamı tanımıyoruz ki. Ama bilecek ki adam Kur'an'a sövmüştü. Ezana anırıyor demişti haşa. Şeriatı inkar ediyordu onun cenazesini kılmayız. Camiye de gelse kılmayız. O ayrı bir şey. Ama bilmediğimiz zaman hüstü mükelleftir Müslüman. Onun için kılarız genel anlamda. Ama sen Kefevi İmamı Mustafa Efendi hocamız gibi bir cenaze nerede bulacaksın şimdi? Ramazan gününde. Hem oruçlusun hem de cenazeye rastladın. Hazreti Ömer'e bu denk gelince ne vurdu Sen ya Ömer kesin cennetlik oldun. Niye? Oruçluyken cenaze kıldığın için. Yarın bence bu fırsatı kaçırmayın. E cenaze çok bulursunuz ama bak yine Muazim Nenes radıyallahu anh'tan e, rivat eden bir hadis-i şerif burada. O da çok önemli bir hadis-i şerif. Faziletli ameller babında bunları e, okuyabilirim size. Bu da Ahmed İbni Hanbel'in müsterinde var. Say hadis. Bir kimse oruçlu olursa, yani yarın, oruçlusunuz da, bugün de oruçlusunuz, yarın da Ramazan, vadede bir yıldan bir de hasta ziyaret ederse, işte ben oruçtan muaf oldum, çürüye çıkmışım zaten efendim, artık. Ama hasta ziyaret edebilirim. Bir hasta da var, Mahmut hocaya gitmem lazım, Fethiye imamı felci oldu. Bir hasta ziyaret etsem şimdik yarın. Ve şey de cenazeti, orucum zaten niyetiyle çünkü sağlıklı olsam keçin tutuyordum hep. O ayrı bir şey. Onda tamam. Onda kesin oruçlu niyetindeyim. Cenazede de bulunursa. Şimdi siz yarın oruçlusunuz. Bir hasta ziyaret etseniz. Bir de cenaze Mustafa Hocam cenaze geldi. Geçmişten bir günah bile ona sorulmayacak. Kesin. Bitti geçmişi diyor. Ancak diyor yeniden bir şey yaparsa sonradan yeni hesap açılır. Bu hadis herif Ahmet İbn-i Anbel müçtehit rivat ediyor. Sahabede ne diyor ama sahih kitap. Ya, yarın hem orucunuz var. Diye. Cenazede gele. Bir de bir hasta ziyaret edebilirsiniz. İnşallah Rahman. Yani öyle bir nimet ki bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu usta çok müjdeler verirdi. Mesela yine sahabede bir gün sahabeye sordu. Hanginiz oruçlusunuz? Bu bu da meşhur bir hadiseydi. Ben bunu çok okurdum size. Bezzar rivayet ediyor. Müsnedi Bezzar. Bezzar çok büyük muaddestir. Müsnedi var. Ve geç, geçmiş büyük dedi Dedik hanginiz oruçlusunuz? Ebu Bek Sıddık dedi. ene ne ya Resulallah. Nafile oruç. Herkes tutmuyor. Benim ya Resulallah. Feykum Adem Bugün kim hasta ziyaret etti? Sabah namazına geliyor sabah. Sabah namazı erken. Yolda gitmiş bir hastaya. Ebu Bek Sıddık görüyor musunuz? Herkesten önce gider. dedik dedi kimse dedi. Bir kişi çıkamadı. Bütün sahabe sabah namazı bitmiş. Hepsi kalabalık orada. Birisi diyemedi ki sabah namazında kimin evine gidilir hasta ziyaret. Hazreti Ebu bir şeyi varmış. Yolda tanışını hastaymış. Onu ziyarete gelmiş. Gitmiş. Oruca da niyet etmiş imsak'ten. E, Hastayı kim ziyaret etti? Dedi. E ne ya Ben yarısı Allah. Dedi. E, şey ya cenazeden. Hanginiz bir cenazeyi teşriha etti? O zaman biliyorsunuz şimdi de Mekke Medine'de sabah namazında falan hep cenaze kalkar. Böyle bizim gibi ölen ikindiği beklemez oralarda. Sıcak zaten devamlı sıcak bir iklim falan. Hanginiz bir cenazeyi teşriha etti? Yani peşinde gitti, defnine gitti. Herkes durur ya bu saatte kim, hangi cenazeye gideceğiz? Diyor. Ebu Bekir Sıddık haber almış yine bir komşusundan cenazeye... E ne ya Resulallah? Ebu Bekir nasıl oluyor görüyor musun adam? Dedi cenazede ben de cenazenin peşine gittim ya Resulallah. Deflene gittim. Ey kuvvet ahvem miskine. Hanginiz bir fakir yedirdi? Ya gecenin karanlığında sabah namazına anca gelmişler. E dedi kapıda da bir fakir varmış camiye girmeden. Ona da bir yemek vermiş. Yani para vermiş veya işte hurma vermiş. E ne ya Resulallah? Arkadaş. Bu Ebu Bekir ya radıyallahu anh. Kim geçebilir ya? Resulullah sahasem buyurdu ki menkânetle vâdil erbâf bûniyetle vâbeytun filcen. Bu dört şeyi bir adam bir günde bir günde denk getirirse yani Nasip olursa bir adama cenneti de hazır, köşkü de hazır, kesinleşmiştir dedi. Asla yapabilirsiniz. Bak aslında sizin yarın yapabileceğiz. Cenazemiz var. Kıymetli hocamızı uğurlayacağız inşallah. Rahmeti rahmana. Cenazemiz var şimdi yarın. Orucunuz zaten var. Mecbur tutuyorsun. Ne kaldı? Bir hasta ziyareti kaldı. Bir Müslüman herkes çevresinden bir hasta bulabilir bir de fakir yedirmek. E ne 5 lira ver 10 lira bir fitre zaten 15 lira falan şu an. Herhalde fitreler bu sene 15 lira olarak tespit edilmiş. 15 TL yani. 15 TL'lik bir fitre miktarı. 5 de versen oluyor canım. O kadar muhacir var. Aç var susuz var. Yani bu hasta ziyareti bir de. Şimdi onun için. Mesele ince mesele. Yine Ebu Muhammeden radıyallahu anh rivad ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu. Bunda taberani de geçiyor, reysemi de geçiyor. Bugün kim oruç tuttu? Tuttu, oruçlu kalktı. Herkes sustu. Ebu Bekir dede ne ya Resulallah? Bugün kim hasta ziyaret etti? Herkes sustu. Hazreti Ömer var. Bütün sahabi orada. Ama sabah namazına gelirken nasıl yapsın? Dedi ben ya Resulallah. İçinizden bugün bir sadaka vermiş olan var mı? Dediler çıkınca falan veriyoruz. Gündüz veriyoruz. Şimdi namaz anca geldik. Gece onlar erken geliyorlar teheccüpte. Ebu Bekir Sıddık dedi ben kapıda bulmuştum bir fakir. En ya a Resulullah. Resulullah sadece güldü. Ne kadar güldü diyor? Dişleri çıkana kadar güldü. Kahkaha atmazdı, sesi duyulmazdı. Hayatında bir kere onun gülerken sesini duyan yok. Ama en fazla gülmesi artık dişleri çıkar mübarek sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar güldü. Dedi o nefsi bihi macemauna fiyen vahidin illa mu'minun ve illa Ya Ebubekir dedi. Canım yedi kudretinde, tasarrufunda olan, canım yetkisinde olan Allah'a yemin ediyorum, bir günde bu üç vazifeyi, üç ne? Oruç, sadaka, kastaz ziyareti. Bir kimse yaparsa mutlaka mümindir, gerçek manada mümin olamayana, üçü bir anda bir günde nasip olmaz bir defa. Bir olur, öbür olmaz. Ve bir günde bu üç faziletli ameli cemeden mutlaka cennete girdi. Girecek demedi. Girdi. Girdi. Onun çok kazanacağız inşallah. Hem cenazede bulunalım, hem hocamızı uğurlayalım. Ondan sonra daha birçok yani o kadar faziletli hadis-i şerifler var, faziletli ameller var. Ben bunlardan bir kısmını size e, tabii anlatabileceğim. Hepsini de e, anlatamıyorum. Aynı anda birlikte edemiyorum. Ancak geldiğimiz noktada daha dersin başından nereden geldim? Kazanmaktan daha önemli şey. Nedir o? Kazanmaktan önemli şey korumak dedim. Otuz senede kazanırsın bir dakikada kaybedersin dedim. Onun için Allah için oruç tutuyoruz. Tutuyorsunuz. Bu kadar aç kususu kalıyorsunuz. Bu kadar efendim e, ibadetler yapıyorsunuz. Sadakeler veriyorsunuz. Hayrat, hasanat yapıyorsunuz. Şumbarek saatte e, efendim e, sohbet dinliyorsunuz. E, i̇ftar yaklaşmış bir Kıymetli mübarek saatte efendim faziletli amelleri artırıyorsunuz. Ancak bunun korunması için mesela diyor ki hadis-i şerifte işte Hızır Efendi hocamın rahmetullahi okuduğu hadisi okumuştum ilk bölümde. Men lemeda kavule zûri vel amelebi bir adam. Yani korumayı anlatıyorum şimdi. Kazanmak var. Ramazan bu. Bit Sübhane Allah diyorsun. Bin Sübhane Allah'tan hayırlıdır. Bir rekat kılıyorsun. Bin rekattan hayırlı Gece veya gündüz. Normalde teheccüd için bu söylüyor hadis-i şeride. Gecenin yarısında ortasında iki rekat. Gündüz bin rekat kılmaktan kayırlıdır. Gece kalktın iki rekat teheccüd, gündüz bin rekatten kayırlıdır. Ama işte Ramazan gelince burada iş işte değişiyor yani katlama devreye giriyor. Ne buyuruyor İmam Zühri radıyallahu anh? Tabiinden, büyük zat ululardan İmam Zühri radıyallahu anh ne buyuruyor? Diyor ki, Ramazan-ı Şerif'teki bir rekat... Bak demiyor gece teyhütte. Ramazan-ı bir rekat... İşrak, kuşluk, hacet namazı, abdest şükrü... Hüseyin... Tayyatül Mescid, camiye giriyorsun... kerat vakti değilse... E, iman -ı İslam -ı ilmi halinde birçok sünnet ve nafile... Namazlar yazmışım. Orada bakın hepsi sünnet bunların. Bir rekat... Ramazan-ı Şerif'teki bir rekat... Ramazan dışındaki bin rekattan... Hayırlıdır. Yani... Bazı insana gece zor oluyor, teheccüd falan şey oluyor. E şimdi tabii teravih var elhamdülillah. Zaten teravih de 20 rekat devreye giriyor. Her biri bir rekattan, 20 bin rekattan hayırlı olması mevzu bahis oluyor. E hal böyle olunca burada ne oluyor? Efendim bir rekat bin rekattan hayırlı olur. İmam İbrahim Neha'i radıyallahu anh i̇mam Azam Efendimiz'in hocasıdır. Hocasının hocasıdır. Ebu Hanife'nin radıyallahu anh'ın Hocası hocasıdır. İbrahim Neha'i büyük müçtehit yani. O buyuruyor yani. Bir Sübhanallah dese Ramazan'da diyor. Ramazan dışında bin tane Sübhanallah okumaktan kayılıdır. Bir tekbir, yani bir kere allah Ekber diyorsun, tabi namazda kaç defa tekbir var ayrı. Ramazan dışında da var Sübhanallah ve ve La ilahe illallah allah Ekber çok büyük zikir bunlar. Allah'ın en sevdiği kelam dörttür. Bir tekbir Ramazan'ın dışında bin tane allah Ekber demekten kayılıdır. Böyle bir mevsim ha. İkisi üçü gidiyor yani. Sen nerede bulacaksın yani bir malın olsa efendim Kadıköy pazarında 5 lira ise Çarşamba pazarında 55 lira ise sen uzak demezsin araba demezsin Yahu kaç yüz katı yani kaç misli 5 nere 55 nere e sen ne yaparsın 5'in bir misli yüzde yüz on bu 55 kaç yüzde yüz yüzde geçiyor ha. O zaman sen hiçbir zorluğu düşünmeden gelisin tezgahı çarşamba pazarına kurarsın. Neden? E dönüşü var gidişi var şu var. Ya kardeşim bunun masrafını hepsini çıkarsan 5 de masraf ederim ama 45 yanıma kar kalır. Ben enayi miyim dersin? Kadıköy'de 5'e satacağım bu malı. E sen şimdi e bu zikirler, bu rekatlar, bu namazlar, bu ibadetler şu mevsimde binden fazla değer kazanıyor. Niye duruyorsun? Ama şimdi kazanmak var. Korumayı konuşuyorum. Eğer diyor yalan konuşmayı terk etmezse. Şarkı türkü dinlemeyi müstehcen, insanı iflal eden, günaha ve bala sokan, kadere söven, feleğe söven, işte dolu gayrimeşru şarkı türkü var memlekette. Bu şarkı türküleri dinlemeyi terk etmezse. Ve orucuzuna yalan konuşuyor ya. Ve orucuzuna yalan yere yemin eden var. Bir malı satmak için 5 kuruş kar edeceğim diye koca Allah yüce Allah'ın adını ortaya koymuş yalana. Alet ediyor. Allah ona muhtaç değil ki Ne bırakıyorsun yemeni içmeni de Aç duruyorsun da bana mı yemek göndereceksin Sen boşuna aç duruyorsun Susuz duruyorsun Ben senin orucuna mı muhtacım Allah buyuruyor Reddeder orucunu buyuruyor Onun için biz Şu anda en büyük mesele kazanma mevsimindeyiz Ama Korumak lazım Onun için yalandan sakının Oruçluyken Kesinlikle sakının. Yarın da bir hadis-i şerif okurum inşallah. Beş şey oruçlunun sevabını iptal ettirir. Bak sohbetin başına nereden girdim? Amellerinizi iptal etmeyin. Ve la tutlu Bozdurmayın Allah buyuruyor. Yani orucun yemek içmek, Cinsi münasebet bozar. Zahirde öyle. Ama bir de bunun sevabını bozanlar var. Orucun bozulmadı, kaza gerekmedi, kefaret gerekmedi ama yalan konuştun, gıybet ettin. Ne olacak bu orucun durumu? Yarın ahirette bu kalkan delik her taraftan azap girer. Onun için bu gecenin teravihini söylüyorum. Bu gece dördüncü gecemizdir. Bu gecenin teravihini kılan feleu mine'l ecri miskratet tevrat ve'l incil ve'z ve kuran. Dördüncü gece yani bu gece teravih namazını kılan cemaatle kılsa ta kuvvetlidir. Cemasız bile kılsa sevabı vardır, aynıdır. Ama cemaatle kılmak, teravih kılmak çok kuvvetli müekked sünnettir. Cemaatle kılmak da müstehab Evet. Dolayısıyla cemaatle kılmak da tabii sünnettir aynı zamanda. Tevrat, İncil. Nerede bulacaksın Allah'tan gelen Tevrat'ı 1 şey? Bir milyon ayet idi bir de. Nasıl okuyacağım bir milyon ayeti? Zaten değiştirildi. İncil, Zebur bir de Kur'an. Dört büyük kitabı hatmetse ne sevap aldı? Bu gece teravih kılan dört büyük kitabın katim sevabını aldı. Allah Teala muvaffak eylesin, kabul eylesin ve korumak nasip eylesin, amellerimizi bozdurmaktan muhafaza eylesin, amin diye dilleriz, Cemden ı eylesin. Derginin 89. sayfasını açıyorsunuz, hemen kelime-i şehadet ve istiğfarlara devam ediyorsunuz, bir de sayfanın sonunda yazayım yazayım diye devam ediyor, bir satır çocuklarınıza öğretin. Allah dünya ahiret bütün işlerinizi bu kelimeyle yoluna koyacak. İftarda bunu okursanız, dünya ahiret bütün bozuk işlerinizi düzeltecek. Allah ve Resulü bu duayı seviyor buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İftar duaları birkaç tane daha orada var. Dualarla, zikirlerle açın. Cennetin kapılarını açın. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Teslim ve kesir. Elhamdülillah Rabbil alemin. Amin.